Merhaba, ekolojistlerin yaşam ve dayanışma yolculuğu İstanbul'dan başladı. Bugün Akkuyu'da nükleere karşı yapılacak eylemde ilk buluşma gerçekleşti. Yolculuk, Akdeniz, Ege ve Marmara kıyı şehirlerindeki HES-RES madencilik gibi doğayı tahrip eden yıkım projelerine karşı direnen bölge halklarıyla buluşmayı amaçlıyor. Yollara düşme vakti geldi çağrısıyla duyurulan yaşama ve dayanışmaya yolculuğunda İlk durak Akkuyudu, sonra HES'lerle, RES'lerle, termik santrallerle, orman yangınları, maden ocakları ve endüstriyel atıklarla saldırıya uğrayan yaşam alanları ziyaret edilecek. Duyuru da uğrak yerlerinde direnen yaşam savunucularıyla buluşularak deneyimlerimizi aracısız doğrudan yüz yüze kuracağımız ilişkilerle birbirimize aktaracağız dendi. Bir uğrak yerinde öğrendiklerimizi diğerine taşıyarak direnişler arasında köprüler kuracağız. Otobüsümüz bir örümceğin bilgeliğiyle ağır, özenli adımlarla ilerleyerek yaşam savunucuları arasında dostluklar, ağlar, köprüler kuracak. Yolculuk esnasında çekeceğimiz videolarla, fotoğraflarla yapacağımız basın açıklamaları, haber ve röportajlarda dönüşümüzde yapacağımız panel ve belgesellerle verilen mücadeleleri daha da görünür kılacağız. Ekoloji hareketlerinin doğrudan canlı tanıklarından oluşmuş veri tabanını oluşturarak bilgi, pratik ve deneyimlerimizi kayıt altına alacağız dendi. Açıklamada bakalım bu güzel yolculuğu hep beraber takip edelim. Çanakkale'de şehitliklerin bulunduğu tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Eceabat ilçesinin Kabatepe Feribot iskelesi yanında 25 Temmuz 1994 tarihinde çıkan ve 4049 hektar alanın küle dönüştüğü orman yangınından kurtulan aşık alanda bu sefer meydana geldi yangın ve Saat öğleden sonra 3 civarlarında alevler yükselmeye başladı. Şehitlikleri gezmek için gelen ve çevredeki plajlarda denize girenlerin yoğun olduğu bölgeden yükselen alevlere ilk müdahale Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki söndürme helikopterleri tarafından yapıldı. Ardından bölgeye 3 helikopter ve 10 arazöz daha sevk edildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na ait Arazözler de takviye olarak bölgeye geldi. Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı ve 1994'teki yangından sonra ağaçlandırılan alana da sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken yangın çıkışının nedeni henüz belirlenemedi. Çevredeki tatilciler ve Çanakkale'liler yangını korku dolu gözlerle izledi. 1994 yılında çıkan ve 4049 hektar orman alanını küle çeviren yangın şehitlerin yeşil örtüsünü karartmıştı. O yangında dönemin Çanakkale Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe alevler içinde kalarak şehit düşmüştü. Yangınla ilgili açıklama yapan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Mehmet Gürkan, yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve helikopterler müdahale ediyor. Kabatepe kamp alanı boşaltıldı, Kabatepe alanında soğutma çalışması yapılıyor diğer taraflarda da. Müdahale var. Çevre ilçelerden takviye geliyor. Yangının olduğu bölgede yaşam alanı yok. Orası kamp alanı bölgesi. Yangının çıktığı bölgede şehitlik de yok. Oralarda sadece piknik alanları var diye konuştu. Ve böylece orman yangınları mevsimi de başladı. Orman yangını haberlerini her kanaldan alıyoruz. Bu haberlerde son olmayacak bu yıl için. Dünya Doğa ve Doğa Kaynakları Koruma Birliği. Yani IUCN. Borneo Orangutanının yanı sıra Balina köpek balığı ve çekiç başlı köpek balığı türlerinin de tükenme tehlikesi altında olduğunu vurguladı. Cenevre merkezli Dünya Doğa ve Doğa Kaynaklarını Koruma Birliği yani Aisyen'e göre en büyük balık türü olan çekiç başlı köpek balıkları ve balina köpek balıkları da Borneo orangutanıyla ne yazık ki aynı kaderi paylaşıyor. IUCN'in yayınladığı son kırmızı listede Borneo orangutanından kritik bir biçimde tehlike altında olan tür diye bahsediliyordu. 1973'te Borneo orangutanlarının nüfusu 288.500 iken bu rakam günümüzde 100.000'e kadar gerilemiş durumda. IUCN'e göre bu hayvanların doğal yaşam koşulları korunmaz ve avlanmalarının önüne geçilmezse nesilleri 50 yıl sonra tükenmiş olacak tehlike altında olan türler listesinde yer alan çekiç başlı köpek balıklarıyla balina köpek balıkları içinde riskin kontrolsüz avlanma nedeniyle giderek arttığına yer veriliyor. 12 metre 65 santime varan uzunluklarıyla dünyanın en büyük balıkları olan balina köpek balıkları özellikle eti ve bazı Asya ülkelerinde sabun yapımı için kullanılan yüzgeçleri için avlanıyor. Hindistan, Tayvan ve Filipinler gibi kimi ülkeler bu türü korumak üzere avlanmalarına sınırlamalar getirirken Çin, Uman ve uluslararası sularda bu hayvanlar ne yazık ki hala avlanabiliyorlar. Türlerin tükenmediği yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.